İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Gülay Özkay. Ben Zikri. <gülüyor> Zikri. Çok güzel. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere iyi müzik çalmak üzere buradayız. Müzik 2'ye ayrılırım. Bugün 33. bölümünü dinliyorsunuz ve korkarım konumuz mantık. Ee, o zaman bugün 33'lük e, çalmamız gerekmez mi? Evet. Ben... 33'lük bir şey de getirmedim gerçi ama. Şimdi 33'lük her zaman yanımda olur. Bazı dinleyicilerimiz 33'lün ne olduğunu bilemeyeceklerdir. Long play tabir ettiğimiz 33'lükten mi? Evet evet. 44 Magnum gibi bir şey değil. Magnum ne derseniz işte oral yoldan tatmin olmanın dondurmacası. Dondurmacası. Hepsini birbirine soktun. Tebrik ederim. Bugün programımıza özel bir şeyle başlayacağız. Ya da dur ona gelmeden önce e, iletişim bilgilerimizi verelim. Verelim. Bize saçmaladığımız an haddimizi bildirmek üzere yazabileceğiniz adres müzik2yayrılır.gmail.com e, Güzel saçmalıyorlarmış. Eski bölümlerini nasıl dinleriz adresi de müzik2yayrılır.thumblr.com Hepsi hizmetimize amade vaziyette. Bundan birkaç hafta önce e, yeni çıkmış bir blues albümü tanıttık. E, Hugh Laurie'nin ...namı diğer Dr. House... ...Let Them Talk isimli albümü... ...tam bir ay önce... ...9 Mayıs 2011'de çıktı... ...yanında da 45 dakikalık... ...bir film yayınlandı hatırlarsın... ...Down by the River diye... ...o film içerisinde de müzik ikiye ayrılır... ...demişti Hillary... ...biz de kendisini müzik ikiye ayrılır programının... E, onur, on, on, on, ...onursal kardeşi... ...ilan etmiştik... ...şimdi albümün birinci ay dönümü olduğu için... E, Sevgili Hugh Onursal kardeşimize. Aklıma e, bur, çok kötü, bur, çok pis bir espri geldi. Yapma, fakat yapmıyorum. Yap, yapma, e, Buradan bir güzellik daha yapıp, Maksat albümü tanınsın, şanı yürüsün. Bugün ben Facebook'tan da birkaç şey paylaştım. Bir şarkısını daha çalalım diyorum. Çalalım bence iyi bir hareket. Evet. Albüm ay dönümü kutlayarak, saçmalıklarımıza bir yenisini de eklemiş oluyoruz. Let Them Talk harika bir albüm. Bir takım çok başarılı Konuk sanatçılar var Kim var? Irma Thomas var Tom Jones var, Dr. John var Bu konuklardan iki tanesi Aynı şarkıya konuk olmuş Demek ki konuklarını çok da efektif kullandığını söyleyemeyiz Hugh kardeşimizin Irma Thomas ve Tom Jones Baby Please Make a Change isimli şarkıda Beraber şarkı söylemişler ya Belki de Hugh burada şey diye düşünmüştür Sadece Tom Jones kurtarmaz beni Olabilir Tom Jones'u anlatmaya gerek yok İrmat hatırlayamayanlar olabilir. Kendisi hakkında tek bir şey söyleyeceğim. Aklınızda öyle yer etsin eğer bilmiyorsanız. 1941 doğumlu İrmat Amos. 1960'ta çıkarttığı kocama Alabilirsin Ama Erkeğime Dokunma. singleıyla ile piyasaya giriş yapmış olağanüstü bir Nefis. ablamız. Şimdi onların Hugh Laurie ile birlikte kaydettikleri çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ee, bebeğim. ...üzerindekileri değiştirebilirsin. Evet. Baby, please make a change. I beg you, baby... ...most every night... ...please don't scold me... ...just treating me right... ...baby, please make a change. Baby, please make a change Baby, please make a change I think it will do you good That'll change an ocean and the deep blue sea Be kind to your baby There'll be a change in me Baby, please make a change Please make a change, baby. Please make a change. I think it will do you good. Make a change, baby please make a change, I think it will do you good. Change. Please make a change oh, Yeah, make a change. baby, please make a change oh, Please make a change Why don't you please, oh, make please make a change Please make a change Please make a change I think it will do you good oh. Oh. Yeah Baby, please make a change. Hugh Laurie, Irma Thomas ve Tom Jones'la beraber seslendirdi. Nefislik seslendirdi. Umarım albüm satışları da iyi gidiyordur. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Evet, bizden bu kadar. Evet. Şimdi konumuza ve bir sonraki şarkıya geçmeden önce bir anons daha yapmak istiyorum ben. Bu anonsu aslında geçen hafta yapmalıydık. Çünkü iki hafta önce bir dinleyimden dinleyicimiz demek istedim. Ee, bir e-mail aldık Umarım ismini doğru hatırlıyorumdur Çünkü programa girmeden önce bakmayı unuttum ee, Tan Bey Bize mail atmış Demiş ki jinglımıza bayılıyorum Aslında maili bize de atmamış Açık radyo atmış oradan bize yönlendirdiler Sadece jingl'ı duymak için Müzik iki ayrıları İple çekiyorum Bunun hikayesi nedir Bizle paylaşabilir misiniz ee, Hayır paylaşamayız Tan Bey'e de bu konuda detaylı bir mail attık Daha önce bir ödüllü yarışma düzenlemiştik Programın ilk haftalarıydı ee, Sorumuza doğru cevap verenlere Jingle'ımızın editlenmemiş orijinal versiyonunu göndereceğimizi söylemiştik Çünkü özgün bir çalışma başka hiçbir yerde bulma şansımız yok Gel gelelim Benim Tan Bey'e attığım maillerin hepsi geri döndü Umarım dinliyordur ee, Ulaştıramadık Orjinal halin o kadar güzel bir mail yazmış ki hemen onunla da paylaşmak istedik Oradan esinlenerek diyorum ki bugün de bir ödüllü yarışma yapalım Bugün bilenlere de gönderelim editlenmemiş jingle'ımızı Bana uyar valla Kolay bir şey sorayım diyorum tamam. Daha biraz önce söyledik İrma Tamis'in 1960'da ilk çıkarttığı single'ın orijinal adını rica ediyoruz ben biraz önce Türkçesini söyledim, ufak bir araştırmayla bulunabilir. Program sonuna kadar da vakit verelim dinleyeceğiz. Evet, mesela. doğru cevap veren ilk kişiye e, Jingle'ın editlenmemişini gönderiyoruz. E, İkinci doğru... editlenmişini yollayalım. E, hayır, doğru cevap vermeyenlere ise e, mail boxlarını tamamen bizim Jingle'ımızla bombardımana tutuyoruz. Tamam. Böylelikle <gülüyor> cevap verme konusunda herhalde seçeneklerinizi azı indirgemiş olduk. <gülüyor> Peki, o zaman geçelim konumuza. Konumuz. Bugün gerçekten korkuyorum, mantıktan bahsedeceğiz. Ee, evet, bana uygun bir konu seçmişsiniz. İşte mantıktan değil, senden korkuyorum zaten. Şimdi mantık deyince mantığın aslında tam olarak ne olduğunu bir önce açmamız lazım. Lütfen bir tanım alalım dinleyicilerimiz. Birincisi, mantık günlük hayatta konuştuğumuz gibi... Yani... Genel geçer doğru demek değildir. Mesela ben uzaylı gördüm desem çok mantıksız diye cevap veremezsiniz. Çünkü bu söylediğim şey mantıklı veya mantıksız veya mantık sınırları içinde bir şey değildir. Mantık şudur bir argümanınız olur. O argümanınızı çeşitli cümlelerle sıralarsınız. Daha sonra bunun bir bilimi var. Bu söyledikleriniz... Bir şey ifade ediyor mu, söylediklerinizden söylediğiniz sonuca varılabiliyor mu, varılabilenemiyor mu, bunun bilimidir mantık. Ki e, bu bile kendi içinde doğru, yanlış ve tutarlı olarak üçe ayrılır. Yani e, söyledikleriniz söylediğiniz sonuca ulaşmıyorsa e, yanlıştır. Ulaşıyorsa doğrudur ama doğru olması tutarlı olması anlamına gelmez. Çünkü doğru mantıksal cümleleri arka arkaya sıralayarak bir argümanı mantıklı hale getirebiliriz. Ama bundan işte ben bir kertenkeleyim gibi bir sonuca varabiliriz. Ve bunu doğru olarak mantıken doğru olarak bir argümanla savunabiliriz. Ama benim bir kertenkele olmadığım bilindiği için. Acaba? Bilmeyenler varsa şimdiden söyleyeyim ben bir kertenkele değilim. Ama Kertenkeleler tarafından çok örnek alınmıştım oldu. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Bunların ışığında bir sonraki şarkımıza geçelim. Ee, şarkıyı da Gözde Kazaz ve İlksen Mavi Tuna'ya armağan etmek istiyorum. Çünkü Açık Dergi'nin son anlarında çaldıkları I Love UFO. UFO. Ee, hiç şüphesiz biz şimdi UFO çalacağımız için... Oraya sokuşturulmuş Kesinlikle. bir gizli hayranlık belirtisiydi diye tahmin ediyorum Şimdi UFO'nun bu albümü 1977 yılında çıktı 1977 yılında 70'ler özellikle Türkiye'de elektrik kesintilerinin sık olduğu dönemlerde UFO'da Lights Out yani Elektrikler Kesildi Abi adlı çalışmalarıyla bence buna parmak basmak istemişlerdi Türkiye'deki elektrik kesintileri. Gayet tabii, tabii. Ee, Sanatçı dediğin duyarlı olur Kesinlikle. Ee, şimdi, Uf, ufak sorun yoktur. Genelde e, eskiden öyle bir durum vardı. Pa, e, albümün içindeki parçalardan biri aynı zamanda albüm adı olurdu. Aynı adlı eser dediğimiz. Bu albüme isim bulma üşengeçliği diye de adlandırılabilir mi? Ee, bilmem bazen. O kadar şarkı yaptık onlardan birinin adını koyalım Ya gidelim. da bu kesin hit olur abi. O da olabilir ee, ben albüm çıkarsam öyle bir şeye varırım mesela Bir şeye isim koymak konusunda çok zorlanan bir insan olayım 10 tane şarkı yapmışım Gece gündüz kafayı yerim ben Albümün adı ne olsun ne olsun Aman deyip şarkılardan birinin adını koyabilirim ee, ben, Bunu da orada burada anlatırım da, Dayanamam be Ben albümlere isim koymakta zorluk çekmiyorum Kendi albümlerinize mi başkalarının albümlerine. Kendi albümlerine Ben başkalarının albümlerine de isim koyarım mesela O ha, da çok zevkli olur Güzel Neyse ki burada çalarken o koyduğunuz isimlerle değil kendi koydukları isimleriyle anons ediyoruz. İşte ediyorum. karışıklığa engel olmak için. Peki o zaman UFO gelsin. <gülüyor> gelsin. Lights Out adlı albümünden Lights Out adlı parçayı seslendirsin. seslendirsin. Hadi bakalım. UFO'dan dinledik. Lights out. Evet, bir de e, mantık şöyle anlaşılabilir. Duygusal olmayan. Yani. Aha, duygusal mısın, mantıklı mısın diye Saçma. Böyle bir şey var. Bu bayağı e, acaba mavi mi, yoksa domajör mü falan gibi bir ayrım. Çünkü mantıklı olmanın karşılığı duygusal olmak değil. Duygusal olmanın karşılığı tersi. Duygusal olmamak. Duygusuz. Mantıklı olmanın kararında mantıksız olmak. Mantıklı duygusallık e, böyle hani aklının e, mı yoksa kalbinin mi sesini dinliyorsun gibi e, çok büyük bir geyik var e, dönen. E, İlla ben, sadece birini dinlemek zorundaymışız. Hayır bir de bunlar e, yani bence böyle bir şey saçma böyle bir e, genel kavram saçma. Çünkü aklımız duygularımızdan bağımsız olarak çalışan bir organımız değil. Hmm. Ee, yani aklımızdaki bütün düşünceler e, duygu organlarımızın dış dünyadan algıladığı ve filtrelediği şeyler ışığında e, var olabiliyor. Duygu organları diyerek zaten beni benden aldın şu an. Ee, evet duygu organı değil mi? Ne organı onlar? Duygu organı doğru. doğru. Evet. Sadece uzun zamandır duymamıştım o yüzden etkilendim. <gülüyor> Ve bu arada e, duy, duygu organları özellikle e, aslında e, beynimiz tarafından da e, belli bir şekilde yönlendirilmektedir. Ben ödüllü sorumuzu genişletmek istiyorum. Duygu organlarına 3 örnek veren dinleyicilerimize de cıngılımızın editlenmemiş halini hediye edeceğiz. müzik iki ayrıları at gmail.com'a rica ediyoruz. E, ne diyordum ki ben? Akvaryum diyordum galiba. Bu duygu organı diyordun. Sonuç olarak e, hadi herkesin bildiği anlamda e, mantık, duygu karşılaştırması, e, karşıtlığı, birlikteliği, efendim, evliliği e, ve 3 e, yıllık okul tatili e, olarak irdeleyelim. İrdeleyelim. Mantıklı olmayı e, genelde insanlar daha doğru, e, daha bizi başarıya ulaştıracak davranış olarak görürler. Sürekli Çünkü, rasyonel olanı yapmaya mantıklı davranan insan diyoruz. Diyoruz ki aslında e, yanlış evet, yani, evet. yanlış bir tanım ama doğru olduğunu yani genel geçer kullanımını e, ele alıp onu da eleştirmek istiyorum. E, birincisi <gülüyor> bu anlamda kullanılan mantık e, diğer insanların genel çoğunluğunun kabul ettiği anlamında. Hmm. Yani mesela sokağa çiş yapmak mantıksız bir davranış. Tuvalete çiş yapmak mantıklı bir davranış. Değil ki. Yani yeri gelir sokağa çiş yapmak çok mantıklı olabilir. Heh, ben yani... de onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Ee, yani diğer İngiliz... sosyal açıdan çok hoş değil tabi ama. Ee, yani e, genel genel geçer e, doğrulara uygun davranmayı mantıklı kabul etmek e, insandan yaptığı en büyük yanlışlardan biri mantık nedir bilmiyoruz o zaman evet e, ben sonuç olarak herkesi aydınlatmak adına mantığın ne olduğunu açıklamak istiyorum peki mantık bir hayvandır güzel evet e, güney amerika'da yaşar <gülüyor> e, kanatları yoktur ama kuş familyasındandır e, er dişidir yani hem erkek hem dişidir e, fakat böyle üremez. Üremediği için de artık yoktur. <gülüyor> Peki. B bütün bunlar bir metafor diye anlıyorum. E, metafor dediğimiz zamanda meta nedir efendim kelime anlamı olarak? Satılabilen. E, yok yani mesela metafizik dediğimiz zaman ne oluyor? Ötesi, Ötesi veya üstü. Metafor dediğimiz zaman for ötesi veya for üstü. For nedir? Dört. Evet. Yani dört dışındaki her şey e, biraz önce söylediğim e, metaforun içinde. Hmm. Peki geçelim o zaman bir sonraki şarkımıza. Geçelim bakalım. Sırada David Bowie var pek severiz ve kendisi hakkında öyle uzun uzadıya bir şeyler anlatmaya herhalde gerek yok. Ama bana Okan Bayrı'yi getirin adlı e, bestesi de ilginç. <gülüyor> evet. E, 2010'da çıkarttığı hem DVD hem CD olarak yayınlanan E Reality Tour albümü, e, bir canlı performans kaydı, birçok e, eserinden 1970'deki The Man Who Sold The World'dan 2003'teki Reality'e kadar e, bir sürü albümünden parçalar seslendiriyor burada. Çok uzatmadan bu albümdeki en güzel kayıtlardan bir tanesine geçelim istiyorum. Sen de dediğin gibi e, bunu da Okan gene hediye Hadi edelim. Hoş. Çünkü bana Disco Kralı'nı Getirin isimli şarkıyı çalıyoruz şimdi. Buyurun. Oh, man. Spies. Life wasn't worth the balance. Or the crumpled paper that was written on. Don't let me know we're when Don't let me know we're invisible. Don't let me know. under chrome and glass led me down a river of perfume limbs took me to the street with the good time girls spin with those who slept like corpses Down cold days in the stiff-backed clubs Killing time in the 70s Smelling of love in the moist winds to disappear soon there'll be nothing left of me nothing left to release dance dance dance, dance to the fire dance dance dance, dance, dance to the fire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 Nasıl güzel değil mi? Nefis. David Bowie'den dinledik. bring me the disco king. 2010'da çıkan A Reality Tour isimli performans kaydı CD ve DVD. Evet alınsın. Alınsın. Ben de var. Güzel. Evet. Evet. Akvaryum derken peki bir kere daha ya yani son kez hatırlatıyorum çünkü bugün cingilimizle İlgilenen hiç dinleyicimiz olmadığını fark ettim. Henüz bir mail gelmiş değil çünkü bize. Irma Thomas'ın ilk singleının adını veya duygu organlarımızdan üç tanesini bize mail atan dinleyicimize ne gönderiyorduk? Jingle'ımızın editlenmemiş halini. Evet. Çok da enteresan bir çalışma. Bir sonraki şarkımıza devam edelim mi? Edelim. İyi düşündün bunu. Evet. Ee, ee, senin en sevdiğin gruplardan grup. biri. Hatta öyle ki bundan sonraki 3-4 e, programda da birer parça seçtim. Yani 4 hmm. tane parça seçtim. Bunu 4 program daha çalacağım. Öyle oluyor mu? Evet bu teknolojiye <gülüyor> sahibiz. Tamam. Hmm. E, Ulehip'in e, çok e, mühim albümü Magician's Birthday... Yani Sihirbaz Dellendi adlı Albümden Nefis Mükemmel Parça Sunrise Şimdi Magician's Birthday Yuria Heep'in Yuria Heep'in Beşinci Stüdyo albümü Ken Hensley'in 1972'de Yazdığı Bir Kısa hikaye üzerine Evet Bütün albüm onu da belirtmek istedim. Bir de enteresan bir kapağı var bu albümün. Ee, ortadan ikiye evet. doğru tabii ki plandan bahsediyorum CD'sinden değil. Nefis o, bir var. Roger o... Dean tarafından yapılmış müthiş evet. bir. Yes il... albümlerinin de e, kapaklarını yapan. Aynen öyle. Ee, 1972'de çıkan bu albüm. 73'te de altın plak mertebesine e... ulaşmıştı. Evet merak eden varsa... ...internetten indirsin... ...medya player'larının sol alt köşesinde... ...bozuk paradan da küçük bir şekilde... ...bu ilustrasyonu ...zevkle <gülüyor> izleyebilirler. Ama planı bulmak gerçekten kolay değil. Ee, nız, nız, nız. Ben hiç görmedim. Ee, bir gün... ...ben göstereyim bizde var. Çok pismişsiniz. Evet. Öyle O zaman... ...gelsin sunrise'lar... ...gitsin sunrise'lar diyorum... Ben bir şey demiyorum. Küstüm şu an size. Niye? <gülüyor> Plağı bende var sende yok diye mi? Neyse en azından aşırabileceğim birinde varmış. O da bir şeydir. Sunrise. The morning of another day without you And as the hours roll by No one's there to see me cry Except the sunrise The sunrise and you eyes drift across the shore looking for love and nothing more but as the sea rolls Sunrise and you Sunrise so Yürüye Heap'ten Sunrise dinledik. Magician's Birthday albümünden. Evet. Güzel şarkı. Nefis bir şarkı. Bence de. Mantıkla ilgili söyleyeceğim başka şeyler de var mı? Mantıkla ilgili söyleyeceğim aslında çok fazla şey var da programımız buna yeterli mi acaba vaktimiz var mı diye. Aslında çok vaktimiz yok. O Ama... zaman ben kendi görüşümü söyleyeyim. Mantığın genel geçer anlamında ...konuşuyor olacağım. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü ben e, felsefe tahsil etmiş biri olarak... ...mantığı başka türlü algılıyorum. Tabii herkesten aynı şekilde algılamasını beklemiyorum. O yüzden daha bir halk seviyesine inerek... E, ...genel geçer... E, ...mantık anlayışıyla... ...konuşmak isterim. Bir genel geçer mantıktan bahsetmek mümkün mü gerçekten? E, genel geçer mantı e, ...gösterme var... Ya gösterme derken <gülüyor> aklınıza gelen değil. Yani e, çok mantıksız ayol gibi bir tavır vardır ya. O işte genel geçer mantıktan bir şeyler anlayan ve ona e, gösterge bilim yapan e, insanlar tarafından yapılan bir şey. Bilimsellik diz boyu stüdyoda. <gülüyor> ya ben çok bilimsel olduğum için. Tabii. Ama ne benim seviyeme indin ben ben bile anlıyorum şu an. Yani... E, Mantığımızın sesini mi dinleyelim yoksa kalbimizin sesini mi dinleyelim tartışmasında e, bir tek cevap var. Tabii ki kalbinizin sesini dinleyin. Mantığınızın sesini dinlerseniz e, efendim. <gülüyor> Ama daha mantıklı olan kalbimizin sesini dinlemekse kalbimizin sesini dinleyerek çok da mantıklı davranmış i̇şte, olmuyor mu? Daha mantıklı olan, daha doğru olan, daha iyi olan anlamında değil. Hmm. Daha duygusal olan Daha doğru olan Bizim için daha hayırlı olan e, Kalbimizin sesini dinlemek Pekala O zaman bir John Lee Hooker şarkısıyla Devam edelim Bu şarkıyı çalmayı çok istiyorum Vaktimiz bitmeden çalalım Çünkü Can bu akşam Ömer Madre dinliyorsa muhtemelen bu e, Son programımız e, John Lee Hooker Hiç uzun uzun bahsetmeyelim 1948'de ilk defa bir şeyler yayınlamaya başladı. Bu çalacağımız da ta 1948'den benim en sevdiğim John Lee Hooker parçasıdır. Hobo Blues Buyurun. When I first started Hobo I took a freight train to be my friend When I first started, oh boy, I took a free train to be my friend. Mm -hmm. You know I hobo, a hobo, long, long ways from home. Well, next time I start old oh boy I'm gonna have my baby by my side mm -hmm. Load him buzy Have my baby by my side. Then my road won't be so rough I won't be traveling all by myself followed me that morning She followed me down to the yard Out of she followed me that morning She followed me right down to the yard She said my son he's gone He's gone in the woods somewhere Somewhere. Mm. Evet arka plandaki öksürük sesleriyle beraber John Johnny Hooker'ı dinledik Bizim iddiamız e, öksürük seslerinin bas gitarist, e, kontrabasçıya ait olduğu yönünde ama kim bilir belki de stüdyoda birisi daha var. İşte belki de hani Hobo Blues... E, belki tren, de stüdyoda bile değiller Yani hani trenlere atlayıp giden e, bir takım evsizler falanlar üzerine olduğu için hani belki de öyle bir hava vermek üzerine o zamanın teknolojisiyle bu kadar yapılmış. Kim bilir. Pink Floydluğunda diyorum. Olabilir. Çok ihtimal vermiyorum ama. Ben bu arada şimdi aklıma geldi. Çok hoş bir şey olacak. Bu mantık konulu programımızı üniversitedeki değerli mantık hocam üniversitede girdiğim ilk mantık dersinde kapıyı açıp içeri girip merhaba çocuklar geçen sene bu dersten hiç kimse geçememişti diyen değerli mantık hocası Yalçın Koç'a adamak istiyorum. ha Şimdi bir 20 dakika konuşmamız gerekecek. Geçen Yo. hafta <gülüyor> yaptığımız gibi. Geçen hafta Anlayan dönüşüm. anladı bence. <gülüyor> evet, Geçen haftaki programı dinleyenler bu konudaki e, derdimizi çok daha iyi anlayacak. Ama sen bunu bana geçen hafta programdan sonra söylediğin zaman belki de o yüzden bilinçaltımla işledi. O yüzden mantık konusunu seçtim. Verdiğim tepkiyi bu hafta da vermek istiyorum. Ben orada bölüm başkanı olsam Dersinden hiç kimse geçemeyen öğretim görevlisini yanıma çağırırım. Sen ne biçim öğretmensin? Bir tanesine bile mi Öğretmen. öğretemedin diye bir sorarım. Artık. Mantıklı olan o değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Genel geçer haliyle soruyorum. Evet. Evet. Peki. Daha fazla... Uzatmayalım. Son şarkımızı da çalabilmek istiyoruz. Evet, son... Nadiren yapabildiğimiz bir şey çünkü. Şimdi mantık e, konulu programımızda e, tam bunun karşısı e, %100 duygusallık içeren nefis bir journey parçası. Ama hani o, onun karşılığı değildi? Genel geçer anlamda diyorum kardeşim. Ha, genel geçer anlamda. Peki zaten genel geçer bir program oldu. E, bu programda genel geç, geçmez. Genel geçmez. Senin genelin burada geçmez. Evet. Peki. Ee, Journey grubuyla veda edeceğiz. Kim Journey? İşte eski santanacılar. Aşağıda. Bunlar ya. oturuyorlarmış. Eski santanacılardan kim kaldı abi diye bir muhabbet dönmüş. Hemen grup kurmuşlar. Adını da Journey koymuşlar. Ne zaman? 1973'te. Evet. Düşünün 73'te eski santanacılar var bu arada. E tabi santanacılar 60'larda. Evet. Evet. Sonra da işte bir sürü albüm yapmışlar. Biz 78'de yaptıkları Infinity adlı albümler. Adlı Nefis albümü. Evet. Oradan, Oradan bir şeyle da veda edeceğiz. Winds of March adlı parçalarını çalıyoruz. Yürüyüş adlı. rüzgarları mı bu yoksa Mart rüzgarları mı? Mart ayındaki rüzgarlar olabilir. Ayaz. Bir hep beraber yürüyüş yapıyoruz. O sırada rüzgar çıktı. Ne kötü. Oradan etkilendik. Hangisi olduğunu kıvırdı. sen de bilmiyorsun. Kıvırdığın kıvırdığını <gülüyor> <gülüyor> O da anlıyor. Peki size Journey ile veda edeceğiz. Winds of March dinleyerek e, 33. Müzik iki Ayrılır programını dinlediniz. Konumuz mantıktı. Mantık üzerine söylenebilecek mantık dışı ne varsa hepsini zikrettik diye tahmin ediyorum. E, bize mail atmadığınız için de teessiflerimi bildirerek veda ediyorum. Ben Güray Ayoskay. Ben Zikri. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar 94.9 Açık Radyo'da. İyi müzik çalmak üzere burada olacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi abi hakikaten ben şimdi buradaki marş e, ma marş anlamında mı yoksa Mart ayı <gülüyor>